Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Enbiya Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler. Rablerinden kendilerine yeni bir öğüt, bir uyarı gelmez ki... Onlar mutlaka onu alaya alarak, kalpleri de gaflette olarak dinlemesinler. O zulmedenler gizlice şöyle konuştular. Bu da ancak sizin gibi bir insan. Şimdi siz göz göre göre sihre mi kapılacaksınız? Peygamber onlara dedi ki, Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Onlar, hayır. ''Bunlar karışık yalancı düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurdu. Hayır, o bir şairdir. Eğer böyle değilse, önceki peygamberlerin mucizelerle gönderildikleri gibi, o da bize bir mucize getirsin.'' dediler. Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleket halkı iman etmedi de, şimdi bunlar mı iman edecekler? Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber gönderdik.'' Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun. Biz onları yemek yemez bir beden yapısında yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Kendilerini ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanlarıysa helak ettik. Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Biz zulmetmekte olan nice memleket kırıp geçirdik Ve onlardan sonra başka başka toplumlar meydana getirdik Onlar azabımızı hissedince hemen oradan süratle kaçıyorlardı Onlara kaçmayın o içinde şımartıldığınız bolluğa ve yurtlarınıza dönün Çünkü sorulacaksınız denildi Eyvah bizlere bizler gerçekten zalim kimselerdik dediler biz onları biçilmiş ekin, sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar bu feryatları devam etti. Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık. Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar. Bir de bakarsın yok olup gitmiş. Allah'a karşı yakıştırdığınız nitelemelerden ötürü yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde kim varsa hep onundur. Onun katındakiler ne ona ibadetten çekinir ve büyüklenir, ne de yorgunluk ve bıkkınlık duyarlar. Hiç ara vermeksizin gece gündüz tesbih ederler. Yoksa yerden ölüleri diriltebilecek bir takım ilahlar mı edindiler? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki aşın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. O yaptığından dolayı sorgulanamaz. Fakat onlar sorgulanırlar. Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki hadi getirin delilinizi. İşte benimle beraber olanların kitabı, ve işte benden öncekilerin kitabı. Hiçbirinde birden fazla ilah olduğuna dair hiçbir delil yok. Şüphesiz çokları hakkı bilmezler de bu sebeple yüz çevirirler. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere şüphesiz benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmişizdir. Böyleyken Rahman çocuk edindi dediler. O böyle şeylerden uzaktır, yücedir. Hayır, evlat diye niteledikleri o melekler ikrama erdirilmiş kullardır. Onlar Allah'tan önce söz söylemezler ve hep onun emriyle iş görürler. Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. Onlar onun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler ve hepsi onun korkusuyla titrerler. İçlerinden her kim Allah'tan başka ben de şüphesiz bir ilahım derse, böylesini cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. İnkar edenler göklerle yer bitişikken, Bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı? Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve varacakları yere yol bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa oradaki Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak alaya alırlar. Bu mu ilahlarınızı diline dolayan derler. Halbuki kendileri Rahman'ın kitabını inkar ediyorlar. İnsan çok aceleci, tez canlı yaratılmıştır. Size yakında ayetlerimi göstereceğim. Şimdi acele etmeyin. Bir de eğer doğru söyleyenlerseniz, ''Bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?'' diyorlar. İnkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları ve hiçbir yardım da görmeyecekleri vakti bir bilseler. Şüphesiz o tehdit edildikleri azap, onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşkınlıktan dondurup bırakacak. Artık ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek, ne de kendilerine göz açtırılacak.'' Andolsun senden önce de birçok peygamberle alay edildi de içlerinden alay edenleri o alaya aldıkları şey kuşatı verdi. Ey Muhammed de ki size azap edecek olsa gece ve gündüz Rahman'ın azabından sizi kim koruyacak? Öyleyken onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirmektedir. Yoksa bizim dışımızda onları koruyacak ilahları mı var? O ilah edindikleri nesneler kendilerine bile yardım edemezler. Zaten onlar bizden de yardım görmezler. Evet, biz onları da, atalarını da faydalandırdık. Öyle ki uzun süre yaşadılar. Ama artık görmüyorlar mı ki biz yeryüzünü çevresinden eksiltiyoruz? O halde onlar mı galip gelecekler? De ki ben sizi ancak vah ile uyarıyorum. Ama sağırlar uyarıldıkları vakit çağrıyı işitmezler. Andolsun onlara Rabbinin azabından hafif bir esinti dokunsa, muhakkak eyvah bize, gerçekten biz zalim kimselerdir diyeceklerdir. Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Andolsun biz Musa ile Harun'a, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için o Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık ve öğüt olarak verdik. Onlar görmedikleri halde Rablerinden içten içe korkarlar. Onlar kıyamet gününden de korkarlar. İşte bu Kur'an'da bizim indirdiğimiz mübarek bir öğüttür. Şimdi siz bunu inkar mı ediyorsunuz? Andolsun daha önce de İbrahim'e doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğini verdik. Biz zaten onu biliyorduk. Hani o babasına ve kavmine ne bu tapınıp durduğunuz heykeller demişti. Babalarımızı bunlara ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim andolsun siz de ''Atalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz.'' dedi. ''Bize gerçeği mi getirdin yoksa sen bizimle eğleniyor musun?'' dediler. İbrahim dedi ki, ''Hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. O bunları yaratandır ve ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp gittikten sonra... Ben putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım. Derken İbrahim belki kendisine başvururlar diye içlerinden bir büyüğü bırakarak onları putları paramparça etti. Onlar kim yaptı bunu tanrılarımıza muhakkak o zalimlerden biridir dediler. İçlerinden bazıları İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duyduk dediler. Bir kısmı da o halde hadi onu insanların gözü önüne getirin. Belki bu konuda şahitlik ederler dediler. İbrahim gelince sen mi yaptın bunu ilahlarımıza ey İbrahim dediler. Dedi ki hayır bunu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun bakalım. Bunun üzerine birbirlerine dönüp hiç şüphesiz asıl zalimler sizsiniz siz dediler. Sonra eski inanç ve inatlarına döndüler ve andolsun bunların konuşmayacağını sen de bilirsin dediler. İbrahim şöyle dedi. Öyleyse siz hala Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda hiçbir zarar veremeyecek şeylere mi tapacaksınız? Yazıklar olsun size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? İçlerinden bazıları, ''Eğer bir şey yapacaksanız onu yakında ilahlarınıza yardım edin.'' dediler. ''Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve esenlik ol.'' dedik. Ona böyle bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları en çok zarar edenler durumuna düşürdük. Onu Lut'la beraber kurtarıp, İçinde alemler için bereketler kıldığımız yere ulaştırdık. Ona İshak'ı ve ayrıca da Yakub'u bağışladık ve her birini salih kimseler yaptık. Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize ibadet eden kimselerdi. Biz Lut'a da bir hikmet ve bir ilim verdik. Ve onu çirkin işler yapan memleketten kurtardık. Gerçekten onlar kötü bir toplumdular. Pasık, Allah'ın emrinden çıkan kimselerdiler. Onu rahmetimizin içine soktuk. Çünkü o gerçekten salih kimselerdendi. Ey Muhammed! Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce dua etmişti de, biz onun duasını kabul ederek Kendisini ve ailesini O büyük sıkıntıdan Tufandan kurtarmıştık Ayetlerimizi yalanlayanlara Karşı ona yardım etmiştik Şüphesiz onlar kötü bir toplumdu Bu yüzden Biz de onları topyekün suda boğduk Davut'la Süleyman'ı da hatırla Hani bir ekin tarlası hakkında Hüküm veriyorlardı Çünkü halkın koyunları O ekine girmişti biz de hükümlerine şahit olmuştuk. Biz hüküm vermeyi Süleyman'a kavratmıştık. Zaten her birine hükümranlık ve ilim vermiştik. Davut'la birlikte Allah'ı tesbih etmeleri için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bunları yapan bizdik. Bir de Davut'a sizin için zırh yapma sanatını öğrettik ki savaşlarınızda sizi korusun. Şimdi siz şükrediyor musunuz? Süleyman'ın hizmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere eser giderdi. Biz her şeyi hakkıyla biliniz. Bir de şeytanlardan Süleyman için dalgıçlık eden ve daha bundan başka işler yapanları da onun emrine verdik. Hep onları zapt eden bizdik. Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine şüphesiz ki ben derde uğradım, sense merhametlilerin en merhametlisin diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar içinde bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifli de hatırla. ''Bunların hepsi sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine soktuk. Şüphesiz onlar salih kimselerdendi. Zünnunu da hatırla. Hani öfkelenerek halkından ayrılıp gitmişti de kendisini asla sıkıştıramayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde ''Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım.'' Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum diye dua etti. Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, Rabbim beni tek başıma bırakma, sen varislerin en hayırlısısın diye dua etmişti. Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar. Rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi. Irzını korumuş olan kadını da, Meryem'i de hatırla. Ona ruhumuzdan üflemiştik. Kendisini de, oğlunu da alemlere, kudretimizi gösteren birer delil yapmıştık. Şüphesiz bu İslam tek ümmet, din olarak sizin ümmetiniz, dininizdir. Ben de Rabbinizm Onun için sadece bana kulluk edin. İnsanlar işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Hepsi de ancak bize dönecekler. Şu halde kim mümin olarak bir salih amel işlerse çalışması asla inkar edilmez. Şüphesiz biz onu yazmaktayız. Helak ettiğimiz bir memleket halkının bize dönmemeleri imkansızdır. Nihayet yecüc ve Mecuc'un önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler. Gerçek vaat kıyametin kopması yaklaşır bir de bakarsın inkar edenlerin gözleri açılıp dona kalmıştır eyvah bizlere doğrusu biz bundan gafildik hatta biz zalim kimselermişiz derler hiç şüphesiz siz ve Allah'tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz siz oraya varacaksınız eğer onlar ilah olsalardı oraya varmazlardı halbuki hepsi Orada ebedi kalacaklardır. Onların orada derin bir it çekişleri vardır. Onlar orada hiçbir şey işitmezler. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar.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 Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz? Eğer yüz çevirirlerse de ki bana emrolunanı ayrım yapmadan size eşit olarak bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir. Bilmem, belki bu mühlet sizin için bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanmadır. Peygamber ey Rabbim ''Hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır.'' dedi. Hac Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadında karnındaki çocuğu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan kimi vardır ki hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer. Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler diye yazılmıştır. Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz, düşünün ki hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra bir alakadan, Sonra da yaratılışı belli belirsiz bir mudgadan yarattık ki size kudretimizi apaçık anlatalım. Dilediğimiz belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor. Sonra da akıl, temyiz ve kuvvette tam gücünüze ulaşmanız için sizi kemale erdiriyoruz. İçinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir. Bu böyle. Çünkü Allah Hakkın ta kendisidir. Şüphesiz o ölüleri diriltir ve o her şeye hakkıyla kadirdir. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir. İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde Kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. Ona işte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir denir. İnsanlardan öylesi de vardır ki,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 Derin sapıklığın ta kendisidir. Zararı faydasından daha yakın olana tapar. O taptığı ne kötü yardımcı ne fena yoldaştır. Muhakkak ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Her kim ona, Muhammed'e, Allah'ın dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa hemen tavana bir ip çeksin sonra kendini assın da bir baksın başvurduğu bu yöntem öfkelendiği şeyi giderecek mi böylece biz kur'an'ı apaçık ayetler halinde indirdik şüphesiz allah dilediğini doğru yola iletir şüphesiz iman edenler yahudiler sabiler hristiyanlar mecusiler ve allaha ortak koşanlar var ya allah kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah her şeye şahittir. Görmedin mi ki şüphesiz göklerde ve yerde olanlar güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde etmektedir. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi alçaltırsa ona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. İşte iki hasım taraf ki Rableri hakkında tartışmaya girmişlerdir. Bunlardan inkar edenler için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülür. Onunla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden topuzlar vardır. Her ne zaman cehennemden o ızdıraptan çıkmak isteseler oraya geri döndürülürler ve onlara tadın yangın azabını denilir. Şüphesiz Allah iman edip salih ameller işleyenleri içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacak, orada altından bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir. Oradaki giysileri ise ipektir. Onlar hem sözün hoş olanına ulaştırılmışlar, hem de övgüye layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. İnkar edenlerle Allah'ın yolundan ve içinde yerli, misafir, bütün insanları eşit kıldığımız mescidi haramdan alıkoyanlar, azabı hak etmişlerdir. Kim de orada zulmederek haktan sapmak isterse biz, ona elem dolu bir azaptan tattıracağız. Hani biz İbrahim'e, Kabe'nin yerini, bana hiçbir şeyi ortak koşma, evimi tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle diye belirlemiştik. İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.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 Kabe'yi tavaf etsinler. Bu böyle. Kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse, bu Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların, bildirilenlerin dışında bütün hayvanlar size helal kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının. Allah'a yönelen, ona ortak koşmayan kimseler olun. Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir. Bu böyle. Her kim de Allah'ın nişanelerini, kurbanlıklarını yüceltirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasından, Allah'a karşı gelmekten sakınmasındandır. Sizin için onlarda belli bir zamana kadar bir takım yararlar vardır. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atik, Kabe'dir. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken Kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin. İstemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız, ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele. Şüphesiz Allah inananları savunur. Doğrusu Allah hiçbir haini nankörü sevmez. Kendilerine savaş açılan Müslümanlara zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter. Onlar haksız yere sırf Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı içlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Onlar öyle kimselerdir ki, şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı dost kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin akıbeti Allah'a aittir. Ey Muhammed eğer seni yalanlarlarsa bil ki onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı. İbrahim'in kavmiyle Lut'un kavmi ve Medyen halkı da yalanlamışlardı. Musa da yalanlandı ve nihayet o inkarcılara mühlet verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Beni inkar etmek nasılmış gördüler. Halkı zulmetmekteyken helak ettiğimiz, böylece duvarları çökmüş çatılarının üzerine yıkılmış nice memleketler, nice kullanılmaz kuyular, nice muhteşem saraylar vardır. Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki düşünecek kalpleri işitecek kulakları olsun? Dolaştılar ama ibret almadılar. Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler, kalp gözleri kör olur bir de senden acele azap istiyorlar halbuki Allah asla vaadinden caymaz şüphesiz Rabbinin nezdinde bir gün sizin saydığınız bin yıl gibidir zalim oldukları halde mühlet verdiğim sonra da kendilerini azabımla yakaladığım nice memleket halkları vardır dönüş yalnız banadır de ki ey insanlar ben sizin için ancak apaçık bir uyarıcıyım. Artık iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar için bir bağışlama, güzel bir nimet, cennet vardır. Ayetlerimizi geçersiz kılmak için çaba gösterenler var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki, bir şeyi temenni ettiği zaman, ...şeytan onun bu temennisine dair... ...vesvese vermiş olmasın. Ama Allah... ...şeytanın vesvesesini giderir. Sonra Allah... ...ayetlerini sağlamlaştırır. Allah hakkıyla bilendirir... ...hüküm ve hikmet sahibidir. Allah... ...şeytanın verdiği bu vesveseyi... ...kalplerinde hastalık bulunanlarla... ...kalpleri katı olanlara... ...bir imtihan vesilesi kılmak için... ...böyle yapar. Hiç şüphesiz ki o zalimler derin bir ayrılık içindedirler. Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar, onun Rabbinden gelen hak olduğunu bilsinler, böylece ona iman etsinler ve sonuçta da kalpleri ona saygı duysun diye Allah böyle yapar. Hiç şüphe yok ki Allah iman edenleri doğru yola iletir. İnkar edenler, kendilerine kıyamet ansızın gelinceye yahut da onlara kısır bir günün azabı gelip çatıncaya dek, o Kur'an'dan bir şüphe içinde kalırlar. İşte o gün mülk, hükümranlık Allah'ındır. O, insanların arasında hükmünü verir. Artık iman edip salih ameller işlemiş olanlar naim cennetlerindedirler. İnkar edip Ayetlerimizi yalanlamış olanlara gelince Onlar içinde Alçaltıcı bir azap vardır Allah yolunda hicret edip de Sonra öldürülmüş veya ölmüş Olanlara gelince Allah onlara muhakkak Güzel bir rızık verecektir Şüphe yok ki Allah Rızık verenlerin en hayırlısıdır Elbette onları Hoşnut olacakları bir yere sokacaktır Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir halimdir. Hemen cezalandırmaz mühlet verir. Bu böyle. Bir de kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verir de sonra yine kendisine zulmedilirse elbette Allah ona yardım eder. Hiç şüphesiz ki Allah çok affedendir, çok bağışlayandır. Bu böyle. Çünkü Allah Geceyi gündüzün içine sokar Gündüzü de gecenin içine sokar Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir Bu böyle Çünkü Allah hakkın ta kendisidir Onu bırakıp da taptıklarıysa batılın ta kendisidir Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür Allah'ın gökten yağmur indirdiği, böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz Allah çok lütufkardır, hakkıyla haberdardır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Şüphesiz ki Allah elbette zengindir, elbette övgüye layıktır. Görmüyor musun ki Allah bütün yerdekileri ve emri uyarınca denizde akıp gitmekte olan gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye göğü o tutuyor. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir. O size hayat veren, sonra sizi öldürecek, daha sonra da diriltecek olandır. Şüphesiz insan çok nankördür. Biz her ümmet için uygulayacağı bir ibadet yolu verdik. O halde din işinde seninle asla çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Çünkü sen hiç şüphesiz Hakk'a götüren dost doğru bir yol üzerindesin. Eğer seninle mücadele ederlerse de ki, Allah yapmakta olduğunuzu daha iyi bilmektedir. Hakkında ayrılığa düşüp durduğunuz şeyler konusunda kıyamet günü Allah aranızda hüküm verecektir. Bilmez misin ki kuşkusuz Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Kuşkusuz bunların hepsi bir kitapta. Levh-i mahfuzdadır. Şüphesiz bu Allah'a göre çok kolaydır. Onlar...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 Deki, ki, şimdi size bu durumdan daha beterini haber vereyim mi? Ateş! Allah onu kafirlere vaat etti. Ne kötü varış yeridir orası. Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Hepsi bunun için toplansalar bile. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, istenen de. Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah meleklerden de resuller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Onların önlerindekini de Yaptıklarını da Arkalarındakini de Yapacaklarını da bilir Bütün işler hep Allah'a döndürülür Ey iman edenler Rükû edin Secde edin Rabbinize kulluk edin Ve hayır işleyin ki Kurtuluşa eresiniz Allah uğrunda hakkıyla Cihad edin O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi Babanız İbrahim'in dinine uyun Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki Peygamber size şahit ve örnek olsun Siz de insanlara şahit ve örnek olasınız Artık namazı dosdoğru kılın Zekatı verin Ve Allah'a sarılın o sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.